1427 numaralı konu, sahabilerin hem çalışıp hem de ilim öğrenmeleri, ensardan, akşam olduğunda medine Münevvere'nin belli yerde toplanıp bütün geceyi Kur'an okuyarak ve müzakeresini yaparak geçiren 70 kişi vardı, sabah olduğunda gücü kuvveti yerinde olanlar odun getirip satarak geçimlerini temin ederler ve mescide de tatlı su getirip koyarlardı, Zengin olanları ise ara sıra bir koyun alıp keserek etlerini Hazreti Peygamber'in hücre-i saadetlerinin duvarlarına asarlardı. Hubeyb, radiyallahu anha, şehit edildiğinde Hazreti Peygamber bu yetmiş kişiyi gönderdi. Aralarında Enes bin Mali'in dayısı Haram bin Milhan da vardı. Bunlar Süleymoğullarından bir kabilenin yanından geçtiler. Onlar da kendileri için geldiklerini zannederek silahlanıp Ensar birliğinin karşısına çıktılar. Bunun üzerine Haram bin Melhan, birlik komutanına, müsaade et, gidip onlara, kendileriyle savaşmak için gelmediğimizi söyleyeyim de yolumuzdan çekilsinler, dedi. O da izin verdi. Haram onlara doğru giderken adamın biri mızrağını ona sapladı. Vurulduğunu hisseden Haram, Elahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki zaferi kazandım, şehit oluyorum, diye bağırdı ve sonra da düşüp öldü. Daha sonra bu kabile sahabileri kordon altına aldı ve Hazreti Peygamber'e durumu bildirecek bir kişi dahi bırakmaksızın kılıçtan geçirdiler. Hazreti Peygamber bu durumu öğrendiklerinde çok fazla üzüldüler, öyle ki o hiçbir askeri birlik için bu kadar üzülmemişlerdir. Her sabah namazından sonra mübarek ellerini kaldırarak bu işi yapan kabileye beddua ederlerdi.